kadar bulaşık birikmiş. Keşke bir bulaşık makinemiz olsa. Biliyorsun canım. Şu anda bulaşık makinesi almak için yeterli paramız yok. Biliyorum. Ama makinemiz olsa bütün zamanımı bulaşık yıkayarak geçirmem. Belki üç ay sonra alabiliriz. Keşke o gün hemen gelse. İrem hadi yemeğe çıkıyoruz gel. Keşke gelsem ama çok işim var. Sonra yapamaz mısın? Maalesef. Saat üçe kadar bitmesi lazım. Peki, sonra görüşürüz. Tamam. Yaz geldi, yeni kıyafetler almam lazım. Evet, ama maaşlarımızı beklememiz lazım. Maaşlarımızı alsak da güzel bir alışveriş yapsak. Evet, çok iyi olur. Hafta sonu dışarı çıkmasak nasıl olur? Kendimi iyi hissetmiyorum. Yapma. Hasanlar bizi bekliyor. Beraber Sapanca'ya gideceğiz. Orada göl kenarında dinlensen çok rahatlarsın. Bence evde biraz uyusam, dinlensen benim için daha iyi olur. Peki, sen bilirsin. İşlerim bitti mi? Çıkıyor musun? Evet, birkaç dakikaya çıkarım. Peki size iyi eğlenceler. Keşke sen de bizimle maça gelsen. Çok eğlenceli olacak. Ben bir saat daha buradayım. Biliyorsun futbolla da çok ilgim yok. Peki ben çıkıyorum görüşürüz.